Merhabalar, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, i̇çinde bulunduğumuz haftanın anlam ve ehemmiyetine uygun olarak e, kutsal, kurban e, ve modernite meselesini e, konuşabilmek için tam da bu başlıkta ki e, dersi veren e, Bilgi Üniversitesi Kültür İncelemeler e, Programı'nda bu dersi veren e, Saime Tuğrul hocamızı e, konuk olarak davet ettik. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ çocuklar. Ee, aslında milattan başlayalım. Yani kurban e, nedir, ne demektir e, ve nasıl ortaya çıkmıştırdan başlayarak. Şimdi kurban kelimesini düşündüğümüz zaman, yani Türkçe'de bu çok açık değil ama Türkçe ve daha Semitik dinlerde, Arapça'da kurban kelimesinin latince karşılığı latince kökenli dillerde sacrifice bildiğiniz gibi sacrifice sacrifice bütün bunlarla ilgili. Doğrudan dolayısıyla diğer dinler diye bu dillerde kutsallıkla bağlantılı. Yani secret olanla, sakre olanla. Bu anlamda kurbanlık sakre olanın yani kutsal olanın bir türevi. Ve kutsallığın olduğu yerde kurbanlık ...kurbanlığın olduğu yerde de kutsallığın olması söz konusu. Bu kadar açık, bu kadar doğrudan bağlantısı olan bir şey. Şimdi kutsallık ve kurbanlık doğrudan birbirine bağlantılı iki alan olduğuna göre... ...bu alanları birbirine bağlayan da doğrudan bir... ...yani sacrifice dediğimiz eylem aynı zamanda bir öldürme, bir can alma eylemi olduğuna göre... Bunların arasındaki bağlantıyı Kur'an'da yani bir yerde aracı alanda şiddet, şiddet ve mi Şimdi bu kadar tabii şeyi Kur, ve şey açık şekliyle kutsallıkla kurbanlığın aslında. Şiddet içerdiğini çünkü kutsallık dediğimiz zaman hep çok daha manevi, dini ve de çok daha yumuşak anlamları olduğunu düşünüyoruz ama ilk o şeyine etimolojisinden giderek hatta etimolojisi değil bunların şimdi programda göreceğiz. Bunların uygulanma alanlarına gittiğimiz zaman doğrudan çok şiddet eylemiyle, can alma eylemiyle bağlantısı var. Kelimeye bakarak biraz ilerlediğimiz vakit. ...ben bakıyorum da neler görüyoruz... ...tabii Türkçedeki tek kelime... ...yani kurban kelimesi... ...o tüm anlamları ihtiva evet, etmiyor... ...evet biraz siliyor... ...çünkü şeyde... Işte, ...kurban kelimesi Arapça'da... ...korb'dan geliyor... ...korb demek, yakınlaşmak demek... ...yaklaşmak demek... ...tabii ilahi bir güce yaklaşmak anlamında... ...ama aynı zamanda... ...en ilahi, en mükemmele yaklaşmak demek... ...korb dolayısıyla... ...bu anlamda çok büyük bir mükemmelliğe de açıklıyor. Aynı şekilde Semitik bir başka dil olan İbranice'de kurban, yani kutsal daha doğrusu kutsal, kadoş demek. Kadoş gene orada da aynı şekilde kutsi en, en mükemmel olanı. Orada da korb demek, bu kutsal olana yani, kadoşa yaklaşmak anlamında kullanılıyor. Şimdi orada da bir bağlantı var ama oradaki bağlantı doğrudan türev anlamındaki bir bağlantı değil, yaklaşmak anlamında bir bağlantı. Oysa Latince'de sakrifiz doğrudan sakrenin türevi yani agambenin dediği gibi bir sakrafesare, sakrafesare dediğimiz kutsal eylem. Kutsal yapım. Onun için kutsal yapım consecrated, consacre olan yani adanmış, kutsal olan bir yerde gerçekleştiren eylem. Onun için doğrudan e, direkt bir bağlantısı var. Şimdi tabii şeyde yine Latin dillerinde sacrifice de, yani kurban edimi, eylemin kendisiyle, eylemin sonunda buna maruz kalan birey yahut da kişi yahut da herhangi bir varlık arasında da bir dil farklılığı var. Orada buna victim deniyor. Victim hı hı. ustan gelir. Victim. Victim doğrudan kurbanlık eyleminin sonucundaki varlıktır. Oysa Türkçede işte bu her ikisine de kurban diyoruz. Kurbanlık, kurban yani ikisi birbirinin devamı gibi görünüyor. Onun için yetersiz tabii. Yetersiz ve bizim bu Anlatmak istediğimiz doğrudan kutsallıkla bağlantısını tam anlamıyla belki şey yetersiz kılıyor. Onun için ben işte sıklifays karşılığı, kurban edimi, kurbanlık eylemi işte hı hı. şey viktim karşılığı da kurban diye kullanıyorum. Ama tabi şey yani bu biraz uydurmacı oluyor. <gülüyor> Çünkü o durumda e, maktul işte e, olan kurban onla da karışıyor işte işte bir cinayetin evet cinayet kurbanı yani işte o eylemin şeyi tabii şimdi işte, zaten öyle. çok kullanılan kelimelerden bir tanesi her şeyin kurbanı oluyorsunuz evet. yani işte hani şiddet kurbanı bunun belki en yakın belki anlamını yine, veren şiddet kurbanı ama işte trafik kurbanı yok bilmem şeyler bile ne tüketim kurbanı bile diye bir Hı -hı. kelime şey deyimi bile duydum ben. Yani nasıl olunuyorsa <gülüyor> Gerçi olabilir tabii. Onu da kutsal bir eylem olarak düşünenler olursa ekonomik bir şiddetin evet, ekonomik, sonucu ekonomik olarak ekonomik bir şiddetin sonucu olabilir. Burada evet. daha çok seküler kullanılıyor. Evet, bu seküler bağlamda. Evet. Şimdi seküler bağlamda kullanıldığını eğer buraya geçeceksek hemen kısa bir belki parantez açmak gerekir. Şimdi kutsallık eylemi doğrudan aslında kutsallık daha doğrusu dinsel bir anlam taşır. Bunun seküler alanda olmuş olması bu kelimenin dinsel içeriğini işte gene ben, benim çok referanslarımdan birisi olduğu için gene Agamben referansı vererek imza niteliğini değiştirmez. İmza niteliği dediğimiz şey aslında bir şeyin kavramın kendi niteliğinden vazgeçmeden yeni bir anlamı içine alabilmesidir, işlemesidir. Şimdi agam ben bunu en iyi şeyle sekülüm kelimesi yani sekülerizm kökeninde olan sekülüm kavramıyla açıklar. Sekülüm ilk çıktığı anlamda dini kişinin, rahibin manastırın dışında başka bir işle uğraşmasını anlatan bir eylemdir. Yani dinselliğin dışında başka bir eylem olması demektir. Ama onun rahip niteliğini, dinsel kişiliğini silen bir eylem değildir. Onun için seküler anlamda seküler dünyada da kusallık kelimesini kullandığımız zaman bunun yani istediğimiz kadar en ate, en şey seküler laik kişilik ayak tarafından kullanılması olsun ya da o anlamlarda kullanılıyor olsun bunun dinsel bir anlamı vardır. Yani biz daha ilahi olan, bizim için daha yücelik taşıyan bir şeye bu anlamı bu anlamı atfediyoruz demektir. Ve bu e Kurban meselesinin bir kutsallığa e, referansı var ama bu e, kutsallığın da e, gerçekleşebilmesi için yahut öyle e, gösterilebilmesi için galiba bir de işin ritüel tarafı var. Evet. Şimdi e, kutsallığın önce dedik ya kurbanın doğrudan kutsallıkla ilişkisi var. Bu ilişki içerisinde de sacrifice olduğu zaman da zaten... Biraz önce söylediğim gibi aradaki bağlantı alanı da zaten şiddet. Yani herhangi bir varlığın canını aldığınız zaman, kurban ettiğiniz zaman burada seküler anlamda bile feda ettiğiniz zaman orada öyle bir fedakarlık, bir şeyden vazgeçme batayın anlamında vazgeçme eylemini kullanırız özellikle Tabii daha arkayı kozmik dinlerde bu doğrudan öldürme eylemidir dinsellik içerisinde. Şimdi Bu öldürme eylemi şiddet içerisinde olduğu zaman tabii ki asıl bağlantısı kurbanlığın ve kutsal asıl bağlantısı şiddet içerisinde olur. Bizim kültürümüzde de her şey yani kültürün başlangıcı neredeyse bir şiddet eylemidir. İşte Freud bunu o ilk baba cinayetinin Anısı üzerine kurulduğunu söyler. Bütün kuruluş mitolojilerine baktığımız zaman da zaten dünyanın ortaya çıkışı, bütün varlıkların başlangıcının bir şiddet eylemiyle ortaya çıktığını görürüz. İşte ünlü Yunan mitolojisi, batı kültürünün temeli olan Yunan mitolojisi, önce Uranos'ta Gaya'nın, Kronos'un yani zamanın şiddet eylemiyle, babasının penisini keserek kastrasyonuyla, baba kastrasyonuyla başlamıştır. Daha sonra aynı şekilde Kronos'un oğlu Zeus babasının itaatsizlikle babasının düzenini yıkarak iktidara a ayrış, gelir. Ayrışma. ayrışma. Ama bu ayrışma şey, şiddet eylemi. Hı hı. Bu ayrışmanın getirdiği daha sonraki düzende yeni yani kaostan çıkan yeni bir düzen ama içinde de gene kaosu taşıyan bir düzen. Yani şeyle Uranos'a Gaya ayrıştığında Kronos babasına babasının zaten Uranos'un şeyi oğluna yönelttiği bir ithamdır. Aynı şey senin de başına gelsin de. Yani o da oğlu tarafından iktidardan düşürülür. Onun için ikti yani şiddetin alanı babaya itaatsizlik. Hatta bunu öldürme, babayı öldürmeye kadar giden bir itaatsizlik. Ve de babaya itaatsizliğinden çıkarak yeni bir düzen kurulmasıdır. Şimdi baba itaatsizliği tabii zaten psikanalitik anlamda da son derece önemli. Babaya itaatsizlik birey olmanın başlangıcıdır. Hatta doğum olayını düşündüğümüz zaman işte psikanalitik yorumda ilk dünyaya geliş anne getirir dünyaya ama... Dünyaya getirilen varlıklar olarak biz hep yarım varlıklar olduğumuz için yani dünyaya atılmış yarım varlıklar olarak olursak hep bu geriye dönüş, yani anne karnına dönüş ya da anne karnındaki o iç ortamları yaratma arzusuyla o özlemle yaşarız. Yani işte dünyaya açık, dünyaya dış dünyaya bakan ama içe dönük varlıklarız. Onun için anne ortamı dediğimiz ortam o içsel füzyonel ilişkilerin eriyek ilişkileri aradığımız ya da oluşturmaya çalıştığımız ortamlardır. Ancak bu ortamdan bizi çıkaran bir şiddet eylemidir. Yani baba araya girerek çocuğu anneden yani ilk şiddet eylemi zaten göbek bağının kesilmesidir. Anneden kopuş da çok anlamlı bir şekilde kesme eylemiyle gerçekleştirilir. Göbek bağımız bizzat bir makas bıçak darbesiyle kesilir. Daha sonra da bizi o radikallikle dış dünyadan baba ortamında baba babaya'nın sosyal içerisinde sosyallik içerisinde koyduğu ortamdan da ben olabilmenin yolu babaya babayı sembolik anlamda da en azından öldürmekle başlar. Şimdi toparlayıp bir şey yapınca şöyle bir çağrışımlar bütün bir araya geldi kafamda. Şimdi e, işte kutsal kitaplardan e, yola çıkarak baktığımızda e, Tanrı'dan ayrışma e, ve bir özgürlük, evet. dünyaya atılma diyelim. E, anne'den ayrışma yine bir şiddet kesme olayı var, e, yine bir e, yine bir dünyaya atılma aslında evet, anne dünyaya, dünyaya atılma, seni atması, tabi babanın olduğu ortamdan ayrılma itaatsizlik ayrışma. Yine başka, evet, başka bir şiddet ee, Yine bir şiddet tabii söz konusu Sonra onu biz şimdi askerliğe geleceğiz herhalde <gülüyor> Orada da yine bir sivil Ana sayabileceğim ya da bir ortam Sayabileceğim toplumdan atılıp Şeye evet. ne diyeyim e, Asker Mil ortamına <gülüyor> militer, dünya militer dünyaya atılıp e, Oradan da yine Tabii şimdi Ama hep erkek, bunu, erkek En çok erkek bir de çok Zaten bunu hemen daha söylemek lazım Evet daha sünnet tarafı var Bunu hep zaten söylemek lazım yani Şimdi e, saker kelimesini Açıklarken başında onu unuttuk Çok başka bir özelliği daha var Saker kelimesi Latince'de aynı zamanda iki, iki eli Anlamlı bir kelimedir Yani kutsal olanı tanımladığı gibi Murdar olanı da içinde taşıyandır Yani iki zıtlığı içinde taşıyandır Şimdi bütün kültürlerde, bütün bütün kültürlerde yani erkek egemenliğinin çok çok çok çok eski olduğunu bildiğimiz için bütün kültürlerde murdar olan doğrudan kadınla bağlantılı bağlantılıdır. Yani işte antik Yunan'da et ve kemik şey et ve yağ kadından gelir. Aristoteles'in ünlü hikayesinde akıl çocuğuna aklı ve kemiği veren Babanın spermidir, şeyde anne de sadece yağ ve etten oluşan bir matristir, bir boşluk yani onu taşıyandır. Hatta işte çocuk erkekse babanın gücü sperm gücü daha güçlü demektir. Şimdi böylesine bir dünyadan geldiğimiz zaman o murder olanla şey olan çok en temiz en pak olan hep yan yana birlikte giden ve de zaten onların ritüelleri birbirlerine çok benzerler. Yani burada olanla ilişkimiz de belirli ritüelleri gerektirir. Çok en temiz en pak olanla da o ritüelleri geliştirir. Tabii bu erkek egemenliği içerisinde kutsallık alanını belirleyen kutsalın içerisinde erkektir. Kadın kutsallığın hep dışında tutulur. Yani tapınağa girmesi belirli koşullarda ancak mümkündür. Arkay kültürlerde tamamen bütün geçiş ritüellerinde yani geçiş ritüelleri ne demek? Yeni bir düzene geçiş demek işte. Çocuğun ergenlik çağından erkekliğe geçişi. Kızlar için geçerli değil, erkekler için geçerlidir. Kadın yoktur. Kadın değildir. Ama kadın her anda kurban edilebilecek bir nesnelliğe de sahiptir. En değerli olduğundan değil belki ama en azından fantazm düzeyinde erkeğin kadın üzerindeki doğurganlığından vazgeçmesi anlamında kadınlar kurban edilir. Zaten kadınlar değildir onlar genç kızlardır. Bakir çünkü yani. evet bakirelerdir. Çünkü onlar doğurganlıklarından ya yani, olası bir erkek doğurmadan, doğurmadan vazgeçiyor, vazgeçiyor çünkü evet. O kadın bir doğurgan bir kadın. Doğurgan bir erkek bir kadın. doğurabilir. Dolayısıyla daha doğmadan bir Doğumadan, erkeği evet. dolaylı olarak bir e, erkek tarafından şey da kurban oluyoruz. edebilir. Tabii bunun işte tarihte, ya, işte mitolojide bir takım hikayeler var. Antigon, Antigon, İfijeni, Agamemnon, Yunan'ın kurtulması, Yunan şehrinin kurtuluşu için kızı Agamemnon'u, şey, kızı İfijeni'ye kurban eder. Antigon hikayesi biraz daha tabii farklı. Ama ikisinde de Bakire olan en daha henüz doğurganlığına geçmemiş onun için doğurganlığın feda edilmesidir. Yani bu da gene bir erkek doğurganlığı anlamında. Şimdi askerliğe gelecek olursak. Askerlik yani çok az ülkede İsrail'in dışında çok az ülkede kadınların içine giremeyeceği bir alan. Şimdi... Egemenlik de zaten doğrudan şiddetle ilgili olduğu için böyle belki bunlara daha sonra biraz daha ayrıntılarıyla girdiğimizde şiddetle kutsal arasındaki ilişkinin ne olduğunu ve egemenlik arasındaki bağın ne olduğunu da değineceğiz ama doğrudan e, kutsal vatanı kurtarmak ya da korumak üzere e, feda edebileceğimiz bir kurbanlar ordusu aslında. Nitekim... Türkiye'de yahutta da bu çok belirgin bir şekilde, çok sembolik bir şekilde fark ederiz. Üç yerde bizde kına yakalır. Bir kurban edilecek kuzuya yahutta da koyuna, ikincisi gelin edilecek kıza, üçüncüsüyle askere giden şey, erkek çocuğuna. Şimdi üçü de kurbanlık eylemi. Biri tanrıya, biri, biri erkeğe, tanrı, biri, biri erke evet. devlete. İkisi de yeni bir başlangıcı oluşturabilecek bir kurbanlık bir, eylemi. Bir egemeni. Egemeni. Yani nedir? Şeyde Kurban edilmesi yeni bir oluşumun ve ayrıştırmanın içindir. Yani ben tanrıya yakın olmak için kurban ediyorum ama aynı zamanda beni diğerlerinden ayırmak için. E, askerlik vatana kurban ediyorum. Onun için vatana kurban edilebilecek bir varlıktır. Kadın ise evlilik kurumunun içerisinde kurban edilmesi gereken bir şeydir. Evlilik dediğimiz, aile dediğimiz şeyini Yeni bir düzen, yeni bir inşa edilmesi gereken şey ve orada da sembolik olarak Kan akıtılır. Kına da i̇şte, zaten kan aynı. akacak demek aslında. Evet kan akacak demek. <gülüyor> rengi, evet, evet, rengi, rengi itibariyle. Tabii, yani. Rengi itibariyle tembirlik olarak önce onu söyleriz sonra da zaten kan akar. Diyoruz. Evet. Yani her inşa edilecek şeyde. Derbil bir Blat diye film vardı. <gülüyor> evet. yani her yeni inşa edilecek bir düzen için işte zaten bize çok açıktır. Böyle hemen bir şeyde inşaat yapılınca bir ev bile yapıldığında hemen bir kurban kesilir değil mi? Bir canın kanının akılması gerekir. O çünkü bu tabi çok eskiden gelen bir şey. Kurbanlık geleneği o kadar eski bir gelenek ki. Zaten ibadetler dinlerden bile, ritüeller dinlerden bile eski olabildiği için herhalde en eski bildiğimiz e, geleneklerden ritüellerden bir tanesi. Orada zaten e, inşa edilen yeni bir şeyin oluşması için bir Kan akması gerekiyor. O kan da ruhları taşıyan aslında bir akışkanlık. Bütün dinlerde, bütün şey kültürlerde kan ruhun taşıyıcısı olarak nitelendirilir. Yani nitekim bizde de bizim kültürümüzde de biraz o vardır. Çünkü tek kanıyla gömülen şeylerdir, şehitlerdir. Onların kanı temizdir. Çünkü onların ruhu hala kanlarındadır kendilerini feda ettikleri için çadet ederler. Öyle öyle kanlarıyla gömürler. Diğerlerinde ruhu serbest bırakmak gerekir. O bedenden çıkması için şeyin kan yoluyla ya da başka bir yolla ruhu serbest bırakacak ritüeller yapılır. Onun için yıkanır zaten ayrıştırılır. Şimdi tabii bunlara kurbanlık kutsallık derken bir başka şey özelliği de bunun. Ee, bir ayrıştırma benzeştir, benzerliğin içerisinden bir ayrılık çıkarmanın da aldırma çıkart, çıkartma kültürüdür aynı zamanda. Çünkü e, bütün kutsallık eylemlerinde zaten kutsallığın içerisinde dedik ki o ikiliği taşımasının da getirdiği çok önemli bir dikotemi var. Yani kutsal olan ve kutsal olmayan. Hatta işte her dinselliğin içerisinde bir ayrımcılık, her ayrımcılığın içerisinde de bir dinsellik var. Gene benim şey büyük referans noktam Agamben'in söylediği gibi. <gülüyor> Bu ne demek? Bütün dinselliğin olduğu yerde bir ayrışma söz konusu. Zaten Agamben şunun içerisinde hep çünkü "religion" dediğimiz şey, Latince'de religare'den. Geldiği söylenir yani birleştirme bağla, bağlama anlamına rolüye eden anlamında. Oysa Agamber bunun religer eden geldiğini yani tanrılara ait bizim dışımızda tanrıların dünyası ve dikkatli olmamız gereken yerden, yerden geldiğini söyler. Yani nedir? Relüjyon pardon. Dikkatli olmamız gereken bir evet. şey var ki o da süremizin Doğmuş sona ermiş olması. Çok, ermiş çok çabuk işte. geçti. <gülüyor> çok heyecanlı şeydeydik. Tam, yani. tam yerinde Böyle... reklam arası, bir haftalık reklam evet, arası evet. vereceğiz. Ee, bu ve bitmez, ve uygun olursanız önümüzdeki hafta yeniden bu konuya ee, devam etmek tabii, isteriz. daha değil mi? Daha bismillah. Şey, evet. <gülüyor> <gülüyor> Henüz bizim kültürümüzdeki o tek tanrılı. ...dönemin kurbanlık mekanizmalarına... ...gelmedik bile. Evet. Evet. Onları inceleyelim. Evet. Efendim bu hafta... E, ...değerli hocamız Saime Tuğrul'u... ...konuku aldık e, ve aslında... ...merak edenler için... E, ...ve henüz... ...duymamış bilmeyenler için de söylemiş olalım... ...Ebedi Kutsal Ezeli Kurban... ...adlı e, hocamızın... ...iletişim yayınlarından çıkan... E, ...bir de kitabı bulunuyor. E, çok Tanrılıktan Tek Tanrılığa... ...Kutsal ve Kurbanlık mekanizmaları... ...alt başlığını taşıyor... Önümüzdeki hafta hocamızla yeniden kurban meselesini, kutsallık meselesini devam edeceğiz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.